İyice yaşlandım, kemiklerim zayıfladı, eridi, başımdaki saçlarım ağardı, beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbi! Sana her ne için yalvardıysam, asla mahrum kalmadım. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır, bana lütfu kereminden öyle bir varis nasibet ki, bana da Yakup hanedanına da varis olsun.